Bu masal saf aşkın ve inancın masalıdır. Güzel bir yaz sabahıymış. Kont Aleric atının üstünde kendi kralığına doğru yol alıyormuş. Açık bir araziden geçmeye başlamış. Merhaba. Siz iyi misiniz hanımefendi? Hanımefendi yaralı mısınız? Konuşabiliyor musunuz? Hayır yaralı değilim. Güneşe bakın. Ne güzel görünüyor değil mi? Aaa! Evet, kesinlikle öyle görünüyor. Evet. Ama Kont Alarik heybetli güneşe bakmamış bile. O kadının güzelliği aklını başından almış. Kadının solgun teni ve parlak gözlerinden başka bir şey göremiyormuş. Ona anında aşık olmuş. Aa, hanımefendi, kayıp mı oldunuz? A adınız ne? Ben bilmiyorum. Siz adınızı bilmiyor musunuz? Aa, ıı, hayır. Aha, buraya nasıl geldiniz? Hiçbir şey hatırlamıyorum. Uyandığım zaman kendimi bu tarlada bu güzel gün doğumuna bakarken buldum. Onun dışında hiçbir şey hatırlamıyorum. Kont Alarik, kadına yardım etmesi gerektiğini anlamış. Onu bu tarlada tek başına bırakması mümkün değilmiş. Hanımefendi, lütfen benimle beraber kaleye gelin. Orada size iyi bakarlar. Ve bu arada ben de ailenizi bulmak için uğraşırım. Çok iyisiniz. Sizinle beraber geleceğim. Kont Alarik bu sözleri duyduğuna çok sevinmiş. Ama gözlerini kadından alamıyormuş. Kadın da ona bakıyor gibiymiş. Ama gözleri sanki başka bir şey düşündüğünü söylüyormuş. Belki de korkmuştur. Onu korumalıyım. Birlikte kaleye gitmişler. Kont Alaric hizmetçilerine konuğuna iyi bakmalarını emretmiş. Sonra bu güzel kadına bir isim vermesi gerektiğini anlamış. Derhal ona Catherine adını vermiş. Çünkü ona daha uygun başka bir isim düşünememiş. Güzel bir isim. Teşekkür ederim. Catherine mutlu olmuş ama o kadar da değil. Başka bir şey düşünür gibi bir hali varmış. Belki de yorgundur. Onunla ilgilenmek zorundayım. Günler, haftalar, aylar geçmiş. Ama Katri'nin ailesinden bir haber yokmuş. Komşu krallıklarda bile hiç kimse onun varlığını duymamış. Kont ona yardım etmeyi çok istiyormuş. Onun gözlerine bakmaya cesaret edemiyormuş. Kadın sanki bir şeyleri özler gibiymiş. Kont onu mutlu etmek istiyormuş. Benimle evlenmesini istesem mi acaba? Bana evet der mi? Onu sevdiğimi söylemeliyim ona. Onu mutlu edecek her şeye sahibim. Kont, Catherine'e derhal evlenme teklif etmiş. Catherine gülümsemiş. Kendisine yardım eden bu iyi kalpli adamı çok beğeniyormuş. Kabul etmiş ve kısa süre sonra evlenmişler. Kont krallığın görüp gördüğü en güzel düğün törenini yapmış. Kont ne de olsa hayatının aşkıyla evleniyormuş. Düğüne en az bin kişi katılmış. Kont herkesin yüzündeki şaşkınlık ifadesini görebiliyormuş. Vay ah, canına! Kontes bu dünyadaki en şanslı kadın. Şu muhteşem düğüne bakar mısın? Kont ona gerçekten aşık olmalı. Kontes gerçekten mutlu olmalı. Kont gülümsemiş ama Kontese bir bakışıyla içine bir hüzün çökmüş. Bir tanem mutlu değil misin? Tabii ki mutluyum. Kont Alarik ona inanmış ama gözlerinde yine o aynı bakış varmış. Sanki başka bir şey düşünüyor gibiymiş. Kont Aleri'in kendi için rahatlatacak bahaneleri tükenmiş. Krallık ketrinden daha iyi bir kontese sahip olamazmış. Herkes onu çok seviyormuş. Ketrin herkese sevgiyle ve saygıyla davranıyormuş. Ama Kont Alarik üzgünmüş. Catherine'in kendisine tamamen ait olmadığını biliyormuş. Kont her yıl halkı için bir balo verirmiş. Herkes içinden geldiğince dans edermiş. Hatta dans etmeyi bilmeyenler bile. Ama Kontes sessiz olurmuş. Ne dans edermiş ne de gülümsermiş. Kontes'in gözlerindeki o bakış Kont'u her gün öldürürmüş. Ona defalarca sormaya çalışmış ama Kontes hep onun elini tutmuş, gülümsemiş ve şunu söylemiş... Seni seviyorum hayatım ve senin yanında mutluyum. Kontes konta bakmasına rağmen kont onun başka bir şey düşündüğünü biliyormuş. Sonra bir gece kont odasına girerken, <gülüyor> Catherine'in dans ettiğini görünce çok şaşırmış. Sevgilim, niye benimle hiç dans etmiyorsun? Ne? Ben hiç dans etmem. Biliyorsun bunu. Ah, benim bir tanem. Ama ben az önce oduya girerken dans ediyordun. Hatırlamıyor musun? Ne? Hayır ben dans etmem. Ama bazen yumuşak bir müzik sesi duyarım. Uzak bir yerde çalıyormuş gibi gelir bana. Sanki beni çağırıyormuş gibi. Kont Alarik'in kafası karışmış. Bir yıl geçmiş. Kısa süre sonra birinci yıl dönümleri gelmiş. Kont sevgili kontesine sürpriz yapmayı düşünmüş. Ve yıl dönümünden bir gece önce ilk tanıştıkları o tarlaya gitmiş. Katrin çok mutlu olacak. Bir dakika. O da ne? Ben hayatımda bu kadar güzel bir melodi dinlemedim. Ne? Bunlar periler. Onlar sadece masallardadır sanırdım. Şşt, sessiz oltiye doğru. Ne kadar da tuhaf bir manzara. Bir dakika, o da kim? Yoksa... Ve karşısında güzel pembe bir elbiseyle hayatının aşkı duruyormuş. Catherine. Catherine! Ama Kont daha yakından bakmaya fırsat bulamadan atı ürkmüş. Theodore korkudan yerinde duramıyormuş. Ormanın içine doğru koşmaya başlamış. Ah! Bağırma Theodore, sakin ol. Beni perilerden uzaklaştırıyorsun. Tamam tamam sakin ol. Nereye kadar getirdin beni? Hadi geri dönelim. Olamaz. Gitmişler. Kont aceleyle geri dönmüş. Kontes'in yatak odasında huzur içinde uyuduğunu görünce içi rahatlamış. Aşkım. Neredeydin sen? Eee, ne? Uyuyordum. Yorgun görünüyorsun. Uyuman lazım. Çok geç oldu. Bir dakika. Ben yanılmıyorum. O Catherine'di. Niye bana yalan söylüyor? Orada çok mutlu görünüyordu. Ha, Ne yapacağım şimdi ben? Bana sadece bir kişi yardım edebilir. Magda. Kont Magda'ya güvenirmiş. O bu dünyadaki bütün sırları bilirmiş. Kond tam iki gün yolculuk ettikten sonra ormanın derinliklerinde ufak bir kulübeye varmış. Oh, Kond Alarik, sizi buraya ne getirdi? Kontes getirdi Magda. Yardımın lazım. Kont bütün öyküyü Magda'ya anlatmış. Ayrıca kendisine hep acı veren Ketrin'in gözlerindeki o bakışı da anlatmış. Ketrin bana bakıyor ama her zaman başka bir şey düşünüyor. Ne yapacağım ben? Oh, sevgili kod. Sizin yapabileceğiniz hiçbir şey yok. Sizin karınız peri halkının üyelerinden biri. Siz onu bulduğunuzda geçen yaz mevsiminden burada kalmış olmalı. Periler onu çağırıyor. Karınız her yaz dans etmek için onların yanına gidecek. Belki şimdilik geri gelebilir. Ama geri dönmeyeceği o gün mutlaka gelecek. Ne? Hayır! Onun yeri benim yanımdır. O hayatı tamamen unutmasının ve ilelebet benim olmasının hiçbir yolu yok mu? Bana birkaç ot ver, birkaç sihirli iksir ver, bir şey ver. Evladım, hiçbir ot ya da büyü kişinin kendi geçmişini unutturacak kadar güçlü değildir. Karın her zaman geldiği yere bağlı olacaktır. Ama şöyle bir şey var... Nedir? Onu hemen yaparım. Söyle bana. Senin aşkının mükemmel olması gerekiyor. Karın ancak o zaman geçmişini unutur. Benim aşkım mükemmel değil mi? Nasıl mükemmel kılarım peki? Onu sana ancak zaman öğretecek. Merak etme evladım. Eve git ve duyduğum bu aşka inan. Kont Alarik kaleye geri dönmüş. Artık karısına karşı daha nazik ve sevecenmiş. Yine de karısı her gece kaleyi terk ediyormuş. Kont sayısız gece uykusuz kalmış. Sevgili karısını ondan çalacak gece o gece mi diye hep merak etmiş. Sonra güzel bir günde... Yeter artık! Bugün onu takip edeceğim ve onu ne kadar sevdiğimi göstereceğim. Benim aşkım mükemmeldir ve bunu kanıtlayacağım. O kadar! Catherine, benim, kocan. Seni götürmek için geldim. Benimle gel. Aa, bırak beni. Yanımıza gel kardeşim. Bırak beni. Beni hatırlamıyor musun sevgilim? Benimle gel. Catherine, Kontun kendisine göre daha güçlü olduğunu anlamış. Neşe içinde gülümsemiş. Hayatım. İzin ver dansımı bitireyim. Sana söz, danstan sonra seninle geleceğim. Hayır, yalan söylüyorsun. Bak bana, gözlerimde yaşlar var. Biriler nasıl ağlanacağını bilmez ve... Senin aşkın bana bunu öğretti. Hayır Ketrin senin yerin benim yanım. Kardeşlerim, bana güçlerinizi verin. Güçlü ol kardeşimiz, güçlü ol. Güçlü ol kardeşimiz, güçlü ol. Güçlü ol kardeşimiz, güçlü ol. <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor> vahşi ol kardeşimiz, vahşi <Gülüyor> ol. Vahşi ol kardeşim, vahşi ol. Vahşi ol kardeşimiz, vahşi ol. <Gülüyor> Akıcı ol kardeşimiz Akıcı ol Akıcı ol kardeşimiz Akıcı ol Yakıcı ol kardeşimiz akıcı ol. Yakıcı ol, kardeşimiz, yakıcı ol. Yakıcı ol kardeşimiz, yakıcı ol. Seni şafak vaktine kadar tutabilirsem bir yarın hala benim olur. Ama Kont alevin sönmesine izin vermemiş. Sen benim için aşırı güçlüsün. Seni terk edemem. Kont mutlu olmuş. Aşkımın mükemmel olduğunu biliyordum, Catherine. İyi misin sevgilim? Ama Kontes konuşmamış. Diz çökmüş, sızlanmış. Lady'sini mutsuz görmek Kont'a çok dokunmuş. Catherine, eğer yanımda kalırsan, kendi halkını hatırlayacak mısın ve mutsuz olacak mısın? Onları belli belirsiz hatırlayayım sadece. Hiç üzülmeyeyim ama kaybettiğim bir şey olduğunu her daim hissedeyim. Peki halkının yanına dönersen beni hatırlar mısın? Hayır, bunların hiçbirini hatırlamam. Sadece mutlu olurum. Ben seni mutsuz göremem aşkım. Seni çok seviyorum. Sevgilim halkının yanına dön. Gerçekten mutlu olduğun yerde ol. Kont Alaric arkasına hiç bakmamış. Arkasındaki çayırın boş olduğunu görmeye dayanamazmış. Saatlerce hedefsizce at sürdükten sonra kalesine varmış. O da kim? Catherine! Ah sevgilim! Ne oldu? Uyandığımda bir tarlada tek başımaydım. Oraya nasıl gittim? Senin beni aradığını biliyordum. Ah sevgilim! Hiç önemli değil. Önemli olan tek şey, burada benim yanımda olman. Seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. Kont, karısının ciddi olduğunu biliyormuş. Çünkü karısının gözleri ondan başka hiçbir şeyi aramıyormuş. Lady'sini kendisine geri getiren şey, Kont Allery'in inancı ve saf aşkıymış. Mükemmel aşk, bir başkasının mutluluğunu kendinizinkinden daha çok sevdiğinizde vardır.